yüzü temsil eder, yüz rakamını. Vacip doksanı temsil eder. Hanefi mezhebinin dışındaki fıkıh kitaplarını okuduğumuz zaman vacip yüzü temsil eder, yüz rakamını temsil ediyor. Yani Hanefi mezhebinin kitaplarındaki farz kelimesi neyi anlatıyorsa e, Hanefi mezhebi dışındaki fıkıh kitaplarında vacip kelimesi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 delaleti yani göstermesi bakımından, emrin içeriğini göstermesi bakımından bu delil, kaynak kat'idir. Tereddüt götürmüyor. Allah'ın alkolü yasakladığı iyi bir şekilde sabittir. Alkol armut suyuna mı deniyordu, elma suyuna mı deniyordu, sarhoş edene mi, acıdana mı, uykusuzluk verene mi deniyordu diye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 bunun da bir ölçüsü var şüphesiz. Semi Allahu limen hamide dediğimiz zaman bu semi'a kelimesindeki sin harfi kalkmaya başlarken söylediğimiz bir şey. Semi Allahu limen hamide derken ayakta olmuş oluyoruz. Rabbena ve lekel hamd Rabbena ve lekel hamd üç kelime söyleyecek kadar ayakta dimdik bekliyoruz. Ama şemiallahu limen hemideh derken kalkıyoruz Hamide ayakta diyoruz. Ayakta sanki Fatiha'yı okuyormuş gibi dimdik beklerken Rabbena velekel hamd diyecek kadar beklemek vaciptir. Çünkü oradaki tadili erkandır. Rabbena وَلَكَ الْحَمْدِ Tabi e, sünnete uyacak olursak bunu biraz daha da uzatıp حَمْدًا كَس۪يرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا ف۪يه demek lazım o Ortalama 5 saniye ile 15 saniye arasında rükûden kalkınca beklemek vaciptir. En az 5 saniye diyeyim ben Rabbena ve hamd'i söyleme süreci olarak yani bunu saniyeli anlarız diye söyleyeyim. Ee, biraz daha da uzun olsa hamden kesiran tayyiben mübareken fîh sünnete uyumuş olur. Çok daha fazlasında da kerahat olur. Tabii. Yani dakikalarca beklemek teadil-i erkan olmaz. Secdeye gittikten sonra birinci secdeden Allahu Ekber deyip kalktığımızda Allahu Ekber deyip oturuyoruz. Oturma da yine bir beş saniye beklemek gerekiyor. O 5 saniye ile Gufranek Rabbena ufranek diye de söyleyebiliriz. ufranek. Efendimiz Aleyhisselam'ın zikri bu. İki secde arasında oturuyoruz. Şöyle tenyatıya oturmuş gibi o arada bir ufranek ediyoruz. Yine bir 5 saniye gibi geçmiş oluyor vakit. İkinci secdeye gidiyoruz. Buna taadili erkandı.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 teadil erken farzdır diyen fakihler git namaz kılmadın sen ifadesinden ne anlamışlar? Demek ki teadil-i erken çünkü kılmadığındaki kusuru abdestin yoktu dememiş. teadil erken yapmadın demiş. Demek ki bu namazı yok yapacak kadar ağır bir hata. teadil erken sız kılmak.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 birinci oturuşu da namazın vaciplerindendir. Peki son oturuş nedir? Onu farzlarından saymıştık. Dört rkeatlı'nın ikinci oturuşu, iki rkeatlı namazının da birinci oturuşu son oturuş olduğu için o otomatik olarak zaten farzdır namazın. Dolayısıyla onu terk ettiğin zaman namaz gider. Ama dört rkeatlı bir namazın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 birinci oturuşta ve ikinci oturuşta ettehiyatı dediğimiz teşeht duası deniyor buna teşeht duasını okumak vaciptir ettehiyatüllahi ve salawat ve tayyibat, as-salamu alaykum ayyuhan ve rahmetullah ve barakat, as-salamu ve ala salihin Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu şekilde buna teşehhüd deniyor. Adı böyle. Bu namazın vaciplerindendir. Bir başka namazın vacibi burnu burnu alınla beraber şeyceğe koymak namazın vaciplerindendir.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 Salli Barik okumuyoruz. Salli Bariki başlasak, okusak üçüncü rekat gecikir. Bu yaşadı anne Muhammeden Abdühu vasıhulu Allahu Ekber üçüncü rekatı katmak lazım. Burada bir gecikme, üçüncü rekatı geciktirme olduğu zaman sevseccesi gerekir. Neden sevsecesi gerekiyor? Çünkü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 kopyasını yapmaya çalışacağız. Beceremezsek farzlardan değil, daha aşağıdakilerden hiç olmasın e, tavizimiz olsun. Yani mümkünse farzı can damarı gibi göreceğiz inşallah. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmein velhamdülillah